hakkal yakin derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki, bu zamanda Kur'an-ı Muciz-ül Beyan'ın manevisinden çıkan Risale-i Nur, o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diye uzun bir mükaleme cereyan etti, ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. Bu hadise münasebetiyle yine bu günlerde hatırıma gelen bir vakayı beyan ediyorum. Ben namaz tesbihatının ahirinde 33 defa kelime-i tevhid zikrederken birden kalbime geldi ki hadis-i şerifte bazan bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmüne geçer. Risaletün Nur'da o saat var, çalış o saati bul, ihtar edildi. Adeta ihtiyarsız bir surette Kur'an'ın Ayetül Kübra'sının iki tefsiri olan iki Ayetül Kübrar Kübra risalelerinden mülahhas tefekküri bir tekellüm tam bir saat devam etti. Baktım size gönderdiğim Ayetül Kübrar Kübra risalesinin birinci makamının hülasasından müntehap, güzel bir sırrını hülasa ile 29. Lemay-ı Arabiye'den müstahreç, nurlu, tatlı, fıkralardan terekküp ediyor. Ben kemali lezzetle her gün tefekkür ile okumaya başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki, madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir virde i ekber olabilir diye kaleme aldım. Ve bütün Risalelerin hususi menbaları, madenleri olan binden ziyade ayatı Kur'aniye'yi kendi Kur'an'ımda evvelce işaretler koyup bir hizb-i azam-ı Kur'an'i yapmak niyet ettim. Şimdi bu hizb-i azam ve bu virde i ekber Risale-i Nur mensuplarına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 27. mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyetle ikramını gösterdi. Gayet cüz'i bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur şakitlerine maişe cihetinde bir ikram-ı ilahi ve küçük fakat şayan-ı hayret ve gayet latif bir tevafuk bir vakadır. Risaletün i Nur hizmetinin,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 daha sofradayken ümid edilmeyen bir vakitte ve bir tarzda ve aynı miktarda bir adam geldi, elinde yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktarda fındık kadar tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam bir misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüp edilecek hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak, risaletin Nur şaketlerinin rızkındaki Bereket-i Rabbaniye'yi gözümüzle gördük. Üstadımız emretti, İhsan on misli olacak, halbuki bu ikram tamı tamına mislidir. Demek tayin ciheti galebe etti. Tayin temini ise mizan ile olur. Sonra aynı akşamda sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi. Biz gördük ki ekmek on misli, tereyağı tatlısı o da on misli ve kabak tatlısı çok sevmediği için kabak, patlıcan turşusu on misli memul hilafında risaletin Nur'dan İkinci şu an bir hafta mütalasına mukabil bir manevi ücret olarak geldi, gözümüzle gördük. Demek kabak tatlısının tatlılığı, tereyağın un helvasına girdi, kendisi turşuda kaldı. Risale-i Nur şakitlerinin hüsn-i hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi tokad yediklerini, Isparta'da olduğu gibi burada dahi gözümüzle gördük, pek çok vukuatından beş altısını beyan ediyoruz. Birincisi, ben yani Tahsin, bir gün yeni açtığımız dükkan meşgalesiyle bana emrolunan vazife-i Nuriye'yi tembellik edip yapamadım. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Dükkanda otururken birisi bana geldi, tebdil edilmek için emanet olmak üzere 100 lira verdi. Bu paranın sahibine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için maliye sandığına gittim. Bu parayı sayarken aralarında bir kalp lira bulundu, bu yüzden ifadeye, sual ve cevap ve muhasebeye maruz kaldığım gibi evimizi de tahrir etmek icap etti. Beni mahkemeye verdiler fakat terbiye ve şefkat tokadı olmak cihetiyle yine Risaletin Nur kerametini gösterdi, zararsız kurtulduk. İkincisi, üstadımıza ve Risaletin Nur'a 4-5 sene hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan bir zat elinde dine ait bir gazete ile geldi.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 Hem üstad ile görüşmeye ve tam ders almaya çalışıyordu. Birden bir komiser tarafından ona evham verildi. O da görüşmeyi ve okumayı bırakıp başka şehre giderken birden sebepsiz bir tarzda bir ayağı kırıldı, bir ay çekti. Yine şefkat yağruldu ki şimdi tekrar okumağı şevkile başladı. Dördüncüsü, Ehemiyetli bir zat, Risaletin nuru kemale takdir ile okur yazardı, birden sebatsızlık gösterdi, şefkatsiz bir tokat yedi, gayet meftun olduğu refikası vefatla ve iki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Beşincisi, Dört senedir üstadın çarşı işinde hizmetine bakan bir zat, birden sadakatını bırakıp mesleğini değiştirdi, birden şefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha çekiyor. Altıncısı, bir hocaya ait bir hadisedir. Belki helal etmez, biz de onu görmüyoruz. Tokadı şimdilik kaldı. Bu vukuat nev'inden hem çok var, hem Risale-i Nur'a karşı kusura binaen tokat olduğundan katiyen şüphemiz kalmadı. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin, Tahsin, Hilmi Evet, tasdik ediyorum Said Nursi Hem Risale-i Nur'un suhuletle intişarının bir kerametini bu mektubu yazdığımız zamanda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 bir inayet bizi himaye ediyor. Hem Risale-i Nur'un hakkında inayet-i Rabbaniye'nin latif bir himayeti şudur ki, karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda casusların ve taharrî memurlarının tecessüsleri, üstadımızın menzilini sarması dakikasında bir fare, üstadımızın bir çorabını aldı. Ne kadar aradık, hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük, kabil değil çorap oraya giremez.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 Tam arkasında karakol komiseri gizli hissettirmeden girdi. Emin'in elinde kitaplar yerinde yoğurdu gördü, tavrını değiştirdi. Elhasıl Risale-i Nur'un intizarına karşı gelen düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı, planlarını zîr ü zeber etti. Evet Tevfik, evet Ahmet, evet Tahsin, evet Hilmi, evet Feyzi, evet Sayit Nursi. Aziz kardeşlerim, Sizinle pek çok alakadar ve görüşmeye çok müştakım ve vaziyetinizi bu soğuk kışta merak eder, hayalen sizin ile görüşürken bir iki nokta hatıra geldi, beyan ediyorum. Birincisi, 19. sözün ahirinde Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri Risale-i Nur'da dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur ki, herkes Kur'an'a muhtaçtır.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 İhtiyarım ve rızam olmadığı halde ince hakaik imaniye ve kuvvetli hüccetler müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ediyordum. Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış? Sonra kat'i bir surette bildim ki herkes bu zamanda Risale-i Nur'a muhtaçtır. Fakat umumunu elde edemez, etse de tam okuyamaz. Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmiş bir Risale-i elde edebilir, ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu meseleleri ondan okuyabilir ve gıda gibi her zaman ihtiyaç tekerür ettiği gibi o da mütalaasını tekrar eder. İkinci nokta Ayetül Kübra'dan çıkan Virdi Ekber namındaki Arabi Risaleciğin ahirinde Risale-i Münacat'ın başındaki ayetin tefsiri diye Arabi kısımları ilave edilse beraber okunsa iyidir. Biz de nüshamıza yazdık. Üçüncüsü Aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam Ali radıyallahu an Risaletun Nur'a ve bilhassa Ayetül Kübra risalesine ziyade ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. Lillâhilhamd o sır ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum. Şöyle ki Risaletun Nur'un mümtaz bir hasiyeti, imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan ve bu hasiyet Ayetül Kübra risalesinde fevkalade parlak görünüyor. Bu acı basırda mübareze-i küfür ve iman en son nokta istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sırada iki tabur çarpışıyorlar.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 İhtiyat kuvvetini dağıtır, Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhiyle mütesanit bir cemaat gönderir. Bütün bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar der. Meyyus olma, senin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadın ve öyle mağlup olmaz muhteşem orduların, tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, Dünya toplansa karşısına çıkamaz. Kainatı dağıtamayan onu dağıtamaz. Şimdilik mağlubiyetin sebebi bir cemaate ve bir şahs-ı maneviye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviyle bir şahs-ı manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin." dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de Ehli imana hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahsı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan-ı ve kalbi küllîyi bozuyor ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan ana neyle gelen hissiyatı mütevârisi yandırıyor her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyyusane çabalarken, Risale-i Nur, risalet Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu gösterip, Haşiye, kainatı dağıtmayan bir kuvvet o orduyu bozamaz. Ve ondan mukavemet suz maddi ve manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber neferi olarak Ayetül Kübra Risalesi'ni İmam Ali radıyallahu an keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz ta o sırrın bir hülasası görünsün. Said Nursi